Bölüm 8 Kütüphaneye girdiklerinde Bay Winburn gözleri parladı. Kurnaz bakışlı, yaşlı gözleriyle önceden tanıdığı ve orada buluşmak üzere sözleştiği müfettiş Bacon ve hemen arkasındaki açık kumral saçlı yakışıklı adam süzdü. Müfettiş Bacon hemen adamları birbirine tanıştırdı. Sizi New Scotland Yard'dan dedektif müfettiş Credoc ile tanıştırmak isterim. New Scotland Yard mı? Hmm... Bayviewborn'un kaşları çatıldı. Nazik ve hoş davranışlı bir insan olan Dermot Greddack karşısındakine beklemeden hemen konuşmaya başladı. Bu olayda yerel polis tarafından yardımımız istendi Bayviewborn dedi. Crackenhorp ailesini temsil ettiğinizi göz önüne alarak size ayrıntılar hakkında biraz gizli bilgi vermemiz iyi olacak. Gerçeğin yalnızca bir parçasını açıklayıp tamamını açıklamış gibi bir izlenim uyandırma konusunda kimse Müfettiş Greddack kadar başarılı olamazdı. Sanırım bu konuda müfettiş Bacon'ın da bir itirazı olmayacaktır diyerek meslektaşına baktı. Müfettiş Bacon bütün ciddiyetiyle onaylayarak bütün bunların önceden planlandığını belli bile etmedi. Durumu kısaca özetleyeyim diye söze girdi Kredak. Elimizdeki bir takım delillere dayanarak maktulün bu bölgeden biri olmadığı, yurt dışından bu ülkeye geldiği ve buraya Londra üzerinden ulaştığı sonucuna varabiliyoruz. Onun henüz bundan kesin olarak emin değiliz ama Fransa'dan gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Bay Wimborn'un kaşları yeniden çatıldı. Doğru mu bu dedi? Doğru mu? Bu olasılığı göz önünde bulunduran polis müdürümüz diye ekledi müfettiş Bacon. Olayın bizden çok Scotland Yard'ın görev alına girdiği kanısına vardı. Şu an için tek umudum olayın bir an önce çözülmesi diye belirtti Bay Wimborn. Sizin de kolayca anlayacağınız gibi bu olay Krakenhorpe ailesini çok üzdü. Olayla doğrudan bir ilişkileri olmamakla beraber yine de bir an için susunca müfettiş Kredak söze karıştı. Arazinizde cinayete kurban gitmiş bir kadın cesedi bulunması elbette ki hiç hoş bir şey değil. Bu konuda sizinle tamamen hemfikirim. Mümkünse aile bireyleriyle kısa bir görüşme yapmak isterdim. Ama niçin anlayamıyorum. Buna için gerek duyduğumuzu, onların bana ne söyleyebileceklerini mi? Büyük olasılıkla önemli hiçbir şey ama kim bilebilir ki? Bu arada en önemli bilgileri sizden alabileceğimden emin olduğumu söyleme cesaretimi hoş görün. Bu ev ve aile hakkındaki bilgileri. Bütün bunların yurt dışından gelip burada öldürülen tamamen yabancı bir genç bayanla ne ilgisi olabilir? İşin püf noktası da bu zaten diye Kredak yanıtladı. Buraya ne için geldi? Daha önceden bu evle bir ilişkisi var mıydı? Acaba çok önceleri burada örneğin hizmetçi olarak çalışmış olabilir mi? Hanımefendinin oda hizmetçisi olarak belki de. Yoksa buraya Rutherford Hall'da Krakenhorplardan daha önce yaşamış birini ziyaret etmeye mi geldi? Bawinborn buz kadar soğuk bir sesle Rutherford Hall'da 1884 yılında Josiah Krakenhorp tarafından yaptırıldığından bu yana bu malikane de yalnızca Krakenhorp ailesinin yaşadığını belirtti. Kredak işte bu ilginç dedi. Bana biraz ailenin geçmişinden söz eder misiniz? Bay Winborn omuzlarını silkti. Anlatacak o kadar az şey var ki. Joshua Krakenhorp çikolata, şeker, bisküvi, sos gibi ürünler üreten bir fabrikanın sahibiydi. Bu işten büyük bir servet yaptı. Bu malikaneyi inşa ettirdi. En büyük oğlu Luther Krakenhorb şimdi burada yaşıyor. Başka oğlu var mı? Bir oğlu daha vardı. 1911'de bir trafik kazasında öldü. Peki Bay Krakenhorpe hiç bu evi satmayı düşünmedi mi? Bunu yapması olanaksız diye yanıtladı avukat soğuk bir ifadeyle. Babası vasiyetnamesiyle onun elini kolunu bağladı. Bana biraz bu vasiyetnameden bahseder misiniz? Buna gerek var mı? Müfettiş Kredak gülümsedi. Aksi takdirde gereği halinde Somerset House'a gidip vasiyetnameye benim şahsen bakmam gerekecek. Bay Wimburn istemeden sinsice gülümsedi. İşte bunda haklısınız müfettiş. İtiraz etmemin tek nedeni bunun konuyla doğrudan bir ilişkisi olmamasıydı. Joshua Krakenhorpe'ın vasiyetnamesine gelince bu bir sır değil. Adı geçen büyük servetin tamamını 7 emine bıraktı. Paranın getirisi yaşadığı sürece her yıl oğlu Luther'e ödenecek. Onun ölümünden sonra ise eşit olarak Luther'in çocuklarına, Edmund'a, Cedric'e, Harold'a, Alfred'e, Emma ve Emma'ya ve Yedith'e paylaştırılacak. Edmund savaşta öldü. Edith ise dört yıl önce öldü. Bundan dolayı Luther Krakenhorpe'un yaşamının son bulmasının ardından Servet, Cedric, Harold, Alfred, Emma ve Edith'in oğlu Alexander arasında bölüştürülecek. Peki ya ev? Ev Luther'in yaşayan en büyük oğluna ya da varislerine kalacak. Edmund Krakenhorpe evli miydi? Hayır. Peki bu durumda malikane kimin? Onun bir küçüğü olan oğlanın yani Cedric'in olacak. Bay Luther horpun bu konuya müdahale etme hakkı yok mu? Hayır. Sermaye üzerinde hiçbir yönetim hakkı yok mu? Hayır. Bu biraz tuhaf değil mi? Müfettiş Kredak sinsice gülümsedi. Bence babası ondan pek hoşlanmıyormuş. Doğru tahmin ettiniz diye Bay Winborn onayladı. İhtiya Joshiah, büyük oğlunun aile işleriyle fabrikayla ya da herhangi bir ticari faaliyetle ilgilenmemesinden dolayı düş kırıklığına uğramıştı. Luther zamanının hemen hemen tamamını yurt dışında, seyahatte sanat eserleri toplamakla geçiriyordu. İhtiyar bu işlerden hiç hoşlanmıyordu. Bu açıdan servetinin daha sonraki nesillere kalması için bir yedi emine emanet etmeyi yeğledi. Öyleyse şimdilik bu ikinci nesil yaşamlarını kendi kazançlarıyla ya da babalarının onlara vermeyi uygun gördüğü parayla sürdürmek zorunda. Babalar ise hatırı sayılır bir geliri olmasına rağmen servet üzerinde hiçbir hakka sahip değil, öyle mi? ''Aynen öyle. Bütün bunların başka bir ülkeden gelmiş, tanınmayan bir genç kadının öldürülmesiyle ne ilgisi olabileceğini anlayamıyorum.'' ''İlk bakışta pek bir ilgisi yok gibi görünüyor.'' dedi müfettiş Kredak, başını sallayarak hak verdiğini belirtti. ''Şimdilik yalnızca gerekli soruşturmayı yapmaya çalışıyorum.'' Bay onu sert bakışlarla süzdü. Daha sonra yaptığı açıklamadan memnun bir adam edasıyla ayağa kalktı. ''Artık Londra'ya dönme zamanının geldiğini düşünüyorum.'' Tabii benden öğrenmek isteyeceğiniz başka bir şey yoksa. Sırayla her iki adamı da süzdü. Hayır teşekkürler bayım. Aynı anda dışarıda antrede kapı zilinin yankılandığı duyuldu. Aman tanrım diye mırıldandı bay Binborn. Sanırım gençlerden biri gösteri yapıyor. Müfettiş Gredak gürültüye rağmen duyulmasını sağlamak amacıyla sesini iyice yükselterek açıkladı. Sanırım şimdilik bizim de evden ayrılıp ailenin rahat bir öğlen yemeğine yemesine fırsat vermemiz doğru olacak. Müfettiş Bacon'la birlikte daha sonra 14-15'te yeniden gelip aile bireyleriyle görüşmeyi düşünüyoruz. Bu gerekiyor mu? Olabilir. Kredak omuzlarını silkti. Belki de aile bireylerinden biri bize bu kadının kimliğini ortaya çıkarmamıza yardımcı olacak bir ipucu verebilir. Bunda kuşkuluyum. Gerçekten kuşkuluyum müfettiş. Ama yine de size iyi şanslar dilerim. Daha önce de söylediğim gibi herkes için bu olay ne kadar çabuk çözümlenirse o kadar iyi olacak. Başını sallayarak yavaşça odadan çıktı. Lucy resmi soruşturmadan dönünce doğruca mutfağa gitti. Brian Easley kapıdan başını uzattığında öğle yemeği hazırlıklarıyla meşgullü. Size herhangi bir yardımın olabilir mi? diye sordu. Ev işlerine elim oldukça yatkındır. Lucy onu dalgın bakışlarla kısaca süzdü. Brian mahkeme soluna doğruca kendi küçük MG arabasıyla gelmişti ve Lucy'nin onu inceleme fırsatı olmamıştı. Sempatik bir görüntüsü vardı. 30 yaşlarında genç, kahverengi saçlı, kumral bıyıklı, hüzünlü bakışlı mavi gözleri olan yakışıklı sayılabilecek bir adamdı. Oğlanlar henüz dönmediler diyerek içeri girip mutfak masasının üstüne oturdu. Bisikletleriyle buraya ulaşmaları daha 20 dakika sürer. Lucy gülümsedi. Hiçbir şeyi kaçırmamak konusunda kesin kararlılar. Çok doğal, onları kınamıyorum. Kısa yaşamlarında ilk mahkeme deneyimini yaşadılar. Hem de doğrudan ailelerini ilgilendiren bir konuda. Masadan kalkmanız mümkün mü Bay Isley? Tepsiyi oraya koymam gerek. Brian istenileni yaptı. Aman tanrım ya ne kadar kızmış. İçine ne koymayı düşünüyorsunuz? Yorkshire pudingi yapıyorum. Bildiğimiz Yorkshire pudingi. Yanında bir de eski İngiliz usulünde pişirilmiş roast beef. Bugünkü yemek bu mu? Evet. Cenaze yemeğini andırıyor. Güzel kokuyor. Belirgin bir şekilde mutfağın havasını kokladı. Gevezeliğimden rahatsız oluyor musunuz? Yardım etmeye geldiyseniz yardım etmenizi yeğlerim. Fırından bir diğer tepsiyi çıkarttı. İşte. Lütfen bu patatesleri döndürür müsünüz? Arka tarafları da kızarsın. Brian tereddüt etmeden söyleneni yaptı. Bütün bunlar biz mahkemedeyken mi pişti? Ya yansalardı? Olanaksız. Fırının zaman ayarı var. Bir tür elektrikli beyin değil mi? Lucy yan gözle ona baktı. Doğru. Şimdi tepsiyi yeniden fırına koyun. Bu tutacağı alabilirsiniz. Lütfen ikinci göze yerleştirin. En üst göze Yorkshire pudding'ini koyacağım. Brian denileni yaptıysa da bir an sonra hafifçe bağırdı. Yandınız mı? Biraz. Önemli bir şey değil. Yemek pişirmek gerçekten tehlikeli bir uğraş. Sanırım pek yemek pişirmiyorsunuz. Aslında pişiriyorum. Hem de oldukça sık. Ama bu tür şeyler değil. Yumurta haşlayabilirim. Tabi saate bakmayı unutmazsam. Aynı şekilde jambonlu yumurta da pişirebiliyorum. Ayrıca ızgarada biftek kızartabilir ya da hazır çorbayı ısıtabilirim. Dairemde küçük bir elektrikli ocağım var. Londra'da mı yaşıyorsunuz? Yaşamak sayılırsa evet. Ses tonu hüzünlüydü. Lucy'nin yumurtalı Yorkshire pudding karışımının tepsiye dökmesini seyretti. Ne keyif bu dedi iç çekerek. İşinin önemli kısmını geride bırakmış olmanın rahatlığıyla Lucy genç adama daha dikkatli bakma fırsatı buldu. Keyifli olan ne? Mutfak mı? Evet bir an için kendi mutfağımızı anımsadım. Küçük bir çocukken yaşadığım aile mutfağını. Lucy Brian Easley'in kimsesiz ve umutsuz bir havası olduğunu hissetti. Onu daha yakından inceleyince başlangıçta düşündüğünden daha yaşlı olduğunu saptadı. Kırkın üstünde olmalıydı. Onun Alexander'ın babası olduğuna inanmak zordu. Henüz 14 yaşlarında duygusal bir genç kızken savaş sırasında tanıdığı genç pilotları anımsatıyordu. Lucy daha sonraları gelişmiş ve savaş sonrasının dünyasında büyümüştü. Brian konusunda ise onun hiç gelişmediği, yılların onu değiştirmeden gelip geçtiği gibi bir hisse kapılmıştı. Adamın bir sonraki davranışı da bunu doğrular gibiydi. Yeniden mutfak masasının üstüne oturmuştu. Çok zor bir dünyada yaşıyoruz değil mi? diye sordu. Doğru yolu bulup ayakta kalmak çok zor demek istiyorum. Özellikle de buna göre yetiştirilmemişseniz. Lucy o anda Emma'nın anlattıklarını anımsadı. Savaş uçağı pilotuydunuz değil mi? diye sordu. DFC madalyanız vardı sanırım. İşte sizi asıl yanlış yapmaya sürükleyen de bu. Göğsünüzde bir madalya takılıyor ve insanlar sizin için yaşamı kolaylaştıracak her şeyi yapmaya çabalıyor. Size iş veriyorlar ve bunun gibi davranmayı sürdürüyorlar. Onlar açısından çok doğru ve saygın bir tutum. Ama bunların hepsi yönetsel görevler. Dolayısıyla da hiçbir işi yapmayı öğrenme fırsatı bulamıyorsunuz. Masanın başında oturuyor, rakamlara boğuluyorsunuz. Kendime özgü fikirlerim, hedeflerim vardı. Bir iki buluşum oldu. Ama destek bulamadım. Kimseyi bunlar için para yatırmaya ikna edemedim. Eğer biraz sermayem olsaydı, düşünceye daldı. İyi diye biliyorsunuz değil mi? Karımı. Tabii ki tanımıyorsunuz onu. O diğerlerinden çok farklıydı. Hepsinden gençti. Hava kuvvetlerinde çalışıyordu. İhtiyarın çatlağın teki olduğunu söylerdi. Gerçekten de öyle. İnanılmayacak kadar cimli. Ama kefenin cebi yok. Öldüğü zaman servet dağıtılacak. Tabii Edi'nin payı Alexander'ın olacak. Ama o da paraya 21 yaşına basmadan dokunamayacak. Özür dilerim ama tekrar masadan kalkabilir misiniz? Masayı hazırlayıp kızartmanın sosunu yapmak istiyorum. O sırada Brian ve Studert West kıpkırmızı yüzlerle nefes nefese mutfağa daldılar. Merhaba Brian diye seslendi Alexander babasına dönerek samimiyetle. Demek buradaydın. Bakar mısın ne nefes bir kızartma. Yorkshire pudingi de var mı? Evet var. Okulda verilen Yorkshire pudingler iğrenç yassı ve hamur oluyor. Yolumdan çekilir misiniz diye sordu Lucy. Sos hazırlamak istiyorum. Sosu biraz çok yapar mısın? İki porsiyon alabilir miyim? Evet. O, işte bu hoş dedi Studer West üzerine basarak sevinçle. Az pişmiş olmasın diye ekledi Alexander korkarak. Olmaz. Alexander babasına dönüp mükemmel bir aşçı o diye belirtti. Lucia baba oğul arasında bir rol değişimi varmış gibi geldi. Alexander babasıyla anlayışlı bir babanın oğluyla konuşacağı şekilde konuşuyordu. O sırada Studer West nezaketle sordu. Size yardımcı olabilir miyim Bayan Ailes Barrow? Evet yardım edebilirsin. Alexander haydi git ve zili çal. James sen de bu tepsiyi yemek odasına götürür müsün? Siz de kızartmayı alın Bay Aisley. Patatesleri ve Yorkshire pudding'ini de ben getiririm. İçeride Scotland Yardım'dan gelen birileri var diye belirtti Alexander. Yemeği bizimle mi yiyecekler? Bu teyzenizin vereceği karara bağlı. Bence Emma teyzem bunda sakınca görmez ama aslında o çok misafirperverdir. Harold amcam ise bundan hoşlanmayacaktır. Bu cinayet meselesine çok bozuluyor. Alexander elinde tepsi kapıdan çıkarken bilgi vermeyi sürdürüyordu. Bob kütüphanede Scotland Yard'tan gelen adamla konuşuyor. Ama yemeğe kalmayacak. Londra'ya dönmesi gerektiğini söyledi. Haydi gel Studdard. Oh şuna bakın çanı çalmaya gitmiş bile. Aynı anda çan sesi duyuldu. Studert West bir sanatçıydı. Çanı öylesine güçlü çalıyordu ki konuşmak olanaksızlaştı. Brian eti getirdi. Lucy elindeki sebze tabağıyla onu izliyordu. Daha sonra sosla dolu iki kaseyi almak için yeniden mutfağa döndü. Emma telaşla merdivenlerden indiğinde Bay Wimborne antrede eldivenlerini giyiyordu. Yemeğe kalmak istemediğinizden emin misiniz Bay Wimborne? Sofra hazır. Kalamam. Londra'da çok önemli bir randevum var. Trende vagon restoranda yerim. Buraya gelmeniz büyük incelik diye belirtti Emma minnetle. O sırada iki polis görevlisi kütüphaneden çıktılar. Bay Wimborn Emma'nın elini avuçlarının arasına aldı. Üzülüp sıkılacak bir şey yok tatlım. Bu bey cinayeti soruşturmak için New Scotland yardından gelen müfettiş dedektif Kredak. İki içerek gece tekrar gelerek sizlere araştırmasına yardımcı olacak bazı sorular yöneltecek. Ancak dediğim gibi endişelenecek bir şey yok. Kredak'a bakarak sustu. Muskreckin Horpa bana açıkladıklarınızı söyleyebilir miyim? Elbette bayım. Müfettiş Kredak bana bunun yerel bir cinayet olayı olmadığını açıkladı. Öldürülen bayanın Londra'dan geldiği ve büyük olasılıkla yabancı olduğu düşünülüyor. Emma Kreckin Horp heyecanla sordu: "Yabancı mı? Fransız mı?" Açıklamalarıyla onu yatıştırmayı unmuş olan Bayvinborn şaşkınlık içindeydi. Dermot Kredak Emma'yı sorgulayan bakışlarla süzüyordu. Dedektif kendi kendine Emma'nın niçin öldürülen kadının Fransız olduğunu düşündüğünü ve bu düşünceden niçin huzursuzluk duyduğunu soruyordu. Bölüm 9 Lucy'nin enfes yemeklerinin tadını çıkaran yalnızca iki delikanlı ve Cedric Krakenhorg'tu. İngiltere'ye dönmesini gerektiren koşullardan pek rahatsız olmuşa benzemiyordu. Bütün bu olanakları karakteri gereği sonunda ölüm de olsa kötü bir şaka olarak nitelendiriyordu. Lucy, Abil Harold içinse bu durumun kabul edilemeyecek kadar nahoş bir durum olduğunu fark etti. Harold, cinayeti Krakenhorpe ailesine karşı yapılmış bir hakaret olarak algılıyordu. Bundan dolayı o kadar öfkeliydi ki yemeğine dokunmadı bile. Endişeli ve üzgün olan Emma da çok az yedi. Alfred'a gelince tamamen düşüncelere boğulmuştu. Çok az yediği gibi çok da az konuştu. İnce, esmer yüzlü, gözleri birbirine oldukça yakın, gerçekten yakışıklı bir erkekti. Yemekten hemen sonra yeniden gelen polisler, kibarca ilk olarak Bay Cedric Krakenhorb ile görüşmek istediklerini belirttiler. Müfettiş Kreddak son derece nazik ve samimiydi. ''Lütfen oturun Bay Krakenhorb. Duyduğuma göre Balear Adalarına gitmişsiniz. Orada mı yaşıyorsunuz?'' ''Son 6 yıldır Ibiza'da yaşıyorum. Bu rutubetli ve soğuk ülkeden daha çok hoşuma gidiyor.'' Bizden çok daha fazla güneş görmüş olduğunuz kesin dedi Kredak genç adama hak vererek. Ancak öğrendiğime göre çok kısa bir süre önce de buradaymışsınız. Kesin söylemek gerekirse Noel zamanı. Eve bu kadar kısa bir süre sonra yerinden dönmenizi sağlayan ne oldu? Cedric sırıttı. Kız kardeşim Emma'dan aldığım bir telgraf. Daha önce arazimizde hiç cinayet işlenmedi. Bunu kaçırmak istemedim. Dolayısıyla da geldim. Kriminoloji ile ilgilenir misiniz? Bu çok iddialı bir terim. Yalnızca gizemli cinayet vakalarından, dedektif hikayelerinden filan hoşlandığımı söyleyebilirim. Aile topraklarında işlenen gizemli bir cinayet ise yaşamda ancak bir kez karşılaşılır türden bir olay. Bunun dışında zavallı Emma'nın da yardıma ihtiyacı olabileceğini düşündüm. İhtiyarı polisi ve geri kalanları idare edebilmek için. Anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum evet. Bu cinayet sportif duygularınızı ve aileye duyduğunuz yakınlığı kamçıladı. Kız kardeşinizin bundan dolayı size minnettar olduğundan eminim. Tabi aslında diğer iki abiniz de geldiler. Ama ona destek olmak ve moralini düzeltmek için değil diye Cedric açıkladı. Harold inan kadar öfkeli. Şehrin ileri gelen finans adamlarından biri olarak kuşkulu bir kadının öldürülmüş olmasına adının karışması ona göre bir şey değil. Kredak hafifçe kaşlarını havaya kaldırdı. Bu kuşkulu bir kadın mı? Bence evet ama bu konuda asıl otorite olan sizsiniz. Olaylara bakınca öyle olması gerektiği sonucuna varıyorum sadece. Bana maktulün kim olduğuna ilişkin bir fikir verebileceğinizi sanıyorum. Haklı mıyım? Yapmayın. Müfettiş arkadaşlarınız onu teşhis edemediğimi söylemediler mi? Benimki yalnızca bir varsayım. Ben de yalnızca bir fikir demiştim Bay Krakenhorpe. Bu kadını daha önce hiç görmemiş olabilirsiniz ama onun kim olduğunu ya da olabileceğiyle ilgili olarak bir tahminde bulunabilmeniz mümkün değil mi? Cedric başını salladı. Yanlış atı oynuyorsunuz müfettiş. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Sanırım onun buraya uzun ambara bizlerden biriyle buluşmak için geldiğini düşünüyorsunuz. Ama bizler burada yaşamıyoruz ki. Bu evde kalan yegane insanlar yaşlı bir adamla bir kadın. Onun ihtiyar hasta babamla randevusu olduğu için buraya geldiğinde düşünmüyorsunuzdur herhalde. Bize göre müfettiş Bacon da aynı düşüncede. Bu kadının bir araba evle herhangi bir bağlantısı olmuş olabileceği. Tabi bu yıllar önce de olmuş olabilir. Hafızanızı biraz zorlayın Bay Krakenhorpe. Cedric 1-2 dakika düşündükten sonra başını salladı. Zaman zaman yabancı yardımcılarımız oldu. Tıpkı bizim durumumuzdaki birçok aile gibi. Ama bu durumda söz konusu olabilecek birini anımsamıyorum. Bence bu soruyu diğerlerine sormalısınız. Onlar benden çok daha iyi anımsayacaklardır. Bunu tabii ki yapacağız. Kredak sandalyesinin arkasına yaslanarak ekledi. Soruşturmada duymuş olduğunuz gibi adli tabip cinayet saatin tam olarak saptayamıyor. İki haftadan uzun, dört haftadan kısa bir süre önce öldüğünü belirtiyor. Hepsi bu. Buna göre cinayetin Noel zamanı işlenmiş olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Noel'de burada olduğunuzu söylemiştiniz yanılmıyorsam. Ne zaman eve geldiniz? Ne zaman gittiniz? Cedric kısaca düşündükten sonra yanıtladı. Bir düşüneyim. Uçakla geldim. Noel'den önce cumartesi günü. Sanırım ayın 21'iydi. Mayorka'dan doğru buraya mı uçtunuz? Evet. Sabah 5'te hareket ettim ve öğlen saatlerinde buradaydım. Peki buradan ne zaman ayrıldınız? Bir sonraki cuma ayın 27'sinde. Teşekkür ederim. Cedric sırıttı. Cinayete uyan bir zaman diliminde burada olmam gerçekten şanssızlık müfettiş. Ama inanın bana bir kadını boğmak hiç de bana göre bir Noel şakası değil. Umarım öyledir Bay Krakınorp. Müfettiş Bacon bir şey söylemeden kuşkulu bakışlarla olanları izliyordu. Böyle bir eylem barış ve iyi niyet duygularına ters düşerdi. Öyle değil mi? Cedric bu soruyu doğruca kendi kendine homurdanan müfettiş Bacon'a yöneltmişti. Ancak nezaketle yanıtlayan müfettiş Kredak oldu. Teşekkürler Bay Horp. Hepsi bu kadardı. Cedric odadan çıkıp kapıyı ardından kapattıktan sonra Kredak meslektaşına döndü. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bacon her şeyi yapabilecek kadar kendini beğenmiş bir tip dedi. Ben bu tiplerden hiç haz etmem. Yaşamları da dağınık, kuşkulu tipteki kadınlarla yakın ilişkileri olan sanatkar takımından. Değer yargıları normal insanlardan farklı biri. Kredak gülümsedi. Ben giyim şeklinden de hiç hoşlanmadım diye ekledi Bacon. Resmi soruşturmaya bu kıyafetlerle katılması saygısızlık. Uzun zamandır gördüğüm en kirli pantolon. Ya kravatını fark ettin mi? Boyalı kordonlarla örülmüş gibi. Bana sorarsanız o rahatlıkla bir kadını boğup bundan huzursuz olmayacak biri. Ama bu kadını boğan o değil. Özellikle Mallorca'dan 21'inde ayrıldığı doğruysa. Bu kolayca tetkik edilebilecek bir şey. Bacon meslektaşını kuşkulu bakışlarla süzdü. Gerçek cinayet zamanını öncelikle belirtmediğinizi fark ettim. Bunu şimdilik kendimize saklayalım. İlk aşamalarda bazı bilgilerin bende kalmasını daima yeylemişimdir. Bacon bu fikre içtenlikle katıldığını belirtti. Zamanı gelince söyleriz dedi. En doğrusu bu. Şimdi de diye konuşmaya başladık Redak. Kibar şehirli beyefendinin konuya ilişkin neler söyleyeceğine bakalım. Dudakları ince bir çizgiyi andıran Harold Krakenhorpe'un bu konuda söyleyebileceği çok az şey vardı. Çok tatsız. Gerçek anlamda bu olayın başımıza gelmesi büyük bir şanssızlık. Korkarım gazeteler bu konuya el atacaklar. Daha şimdiden bazı gazeteciler röportaj için başvurdular bile. Böyle bir durum esef verici. Harold, yarım cümlelerle konuşmaya birden ara vererek oturduğu koltuğa yaslandı. Burnu kötü kokular alan bir insana benziyordu. Müfettişin tüm denemeleri sonuçsuz kaldı. Kadının kim olduğu ya da olabileceği konusunda en ufak bir fikri dahi yoktu. Evet, Noel zamanı Rutherford Hall'a gelmişti. Ancak tam Noel akşamı malikaneye gelebilmişti ve hafta sonunu da burada geçirmişti. Hepsi bu kadar. Teşekkür ederim. Daha fazla soru yöneltmenin anlamsız olduğu kanısına varan Kredak bu sözlerle soruşturmayı bitirdi. Harold Krakenhorpe'un bu olayda onlara yardımcı olmayacağı konusunda kararını vermişti. Daha sonra odaya oldukça abartılı bir soğukkanlılıkla Alfred girdi. Kredak Alfred Krakenhorpe'u dikkatle süzdü. Bu yüz ona bir şekilde tanıdık geliyordu. Hiç kuşkusuz ailenin bu bireyini daha önce bir yerlerde görmüştü ama nerede? Resmini gazetede görmüş olabilir miydi? Anılarında onunla ilgili yüz kızartıcı bir şeyler olduğunu hissediyordu. Alfred'e mesleğini sordu ancak kaçamak bir yanıt alabildi. Şu sıralar sigorta işiyle uğraşıyorum. Kısa sıra öncesine kadar yeni tip bir diktafon pazarlıyordum. Bu konuda devrim sayılabilecek bir alet. Bu işten iyi kazandım. Kredak beğeniyle başını salladı. Onun bu davranışından hiç kimse Alfred'ın ucuz giysileriyle yüzeysel zarafetinin farkında olduğunu anlayamazdı. Cedric'in giysileri oldukça eskiydi. Taraz taraz olmuştu. Ama olağanüstü kaliteli bir kumaştan usta işi bir kesimle dikilmiş oldukları anlaşılıyordu. Karşısındaki adamın ise ucuz şıklığı kendisiyle ilgili olarak anlattığı hikayeyi doğrulamıyordu. Gredak nezaketle rutin soruları yeniledi. Alfred konuyla ilgilenir gibiydi. Hatta hoşlanıyordu bile denebilir. Kadının daha önce burada çalışmış olabileceği düşüncesi hiç fena değil. Ama oda hizmetçisi olması olanaksız. Bildiğim kadarıyla kardeşimin hiç oda hizmetçisi olmadı. Günümüzde artık hiç kimsenin olmadığını sanıyorum. Ancak yine de başka ülkelerden gelen yabancı yardımcılarımız hep oldu. Polonyalı biri vardı. Sonra hayat dolu bir Alman. İki de olabilir. Ancak Emma'nın teşhis edememiş olması bu varsayımınızı suya düşürüyor müfettiş. ''Emma'nın çok sağlam bir hafızası vardır. Neyse, kadın Londra'dan geliyorsa, bu arada kadının Londra'dan geldiği sonucuna nasıl vardınız?'' diye sordu müfettiş. Bu soruyu belirgin bir kayıtsızlıkla yöneltmiş olmasına rağmen gözleri merak ve heyecanla parıldıyordu. Müfettiş Gredak gülümseyerek başını salladı. Alfred ona sorgularcasına baktı. ''Açıklamak istemiyor musunuz? Yoksa cebinden geri dönüş bileti mi çıktı? Öyle mi?'' Olabilir Bay Krakenhorpe. Öyleyse Londra'dan geldiğini kabul edecek olursak burada buluşacağı adamın uzun ambarın sessizlik içindeki cinayetini gerçekleştirmek için ideal bir yer olduğunu farkındaymış. Buralardaki koşulları çok iyi bilen biri olmalı. Yerinizde olsam onu bulmaya çalışırdım müfettiş. Biz de bunu yapıyoruz diyen Kredak'ın bu sözcükleri son derece sakin ve güven vericiydi. Alfred'e teşekkür ederek gidebileceğini belirtti. Biliyor musunuz dedi Alfred odadan çıktıktan sonra müfettiş Bacon'a dönerek bu herifi daha önce bir yerde gördüğümden eminim. Müfettiş Bacon da Alfred ilgili görüşünü belirtti. Kaypak biri bazen kaypaklığın dozunu kaçırıyor. Benimle görüşmeyi isteyip istemediğinizden tam olarak emin değilim. İçeri girip girmemekte tereddüt eden Brian Easley kapının ağzında durmuş ürkekçe soruyordu. Ne de olsa tam olarak aileden sayılmam. Sanırım siz Bay Brian Eastley'siniz, değil mi? 5 yıl önce ölen Miss Edith Krakenhorpe'un dul eşi. Bu doğru. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz Bay Eastley. Özellikle de bize herhangi bir şekilde yardımcı olabilecek bir şey biliyorsanız. Maalesef yardımcı olabilmek isterdim. Çok tuhaf bir olay değil mi? Kışın ortasında uzaktan gelip soğuk rutubetli bir ambarda biriyle buluşmaya çalışmak. Bunu aklım almıyor açıkçası. Gerçekten de bu çok şaşırtıcı diye onayladı müfettiş Kredak. Yabancı olduğu doğru mu? Böyle bir şey duydum da. Bu sizin için bir anlam taşıyor mu? Müfettişin tüm dikkatle izlemesine rağmen Brian'in yüz ifadesinde hiçbir değişiklik olmadı. Aynı samimi ve içten havası sürdü. Hayır, gerçekten hiçbir şey. Fransız olabileceğini düşünüyoruz diye söze karıştı müfettiş Bacon art niyetli bir kuşkuyla. Brian'da bir canlanma oldu. Mavi gözleri ilgiyle etrafta dolaştı. Sarı bıyığını sıvazlamaya başladı. Gerçekten mi? Paris. Başını salladı. Bu da olayı daha da anlaşılmaz kılıyor değil mi? Ambarda bulunduğu şekli kastediyorum. Daha önce hiç lahitte öldürülen birini görmüş müydünüz? Adamı buna iten nasıl bir dürtü ya da kompleks acaba? Kendini Caligula ya da onun gibi bir şey mi zannediyor? Müfettiş Kredak bu yorumu irdeleme zahmetine bile kalkışmadı. Bunun yerine son derece kayıtsız bir tavırla sordu. Aileden herhangi birinin Fransa ile ilişkisi ya da bağlantısı falan olduğuna ilişkin bir bilginiz var mı? Brian Krakenhorpe'ların zevk ve sefa düşkünü olmadıklarını belirtti. Harold'un çok düzgün bir evliliği var dedi. Eşi yoksul düşmüş bir İngiliz asilzadesinin balık yüzlü kızı. Alfred'a gelince kadınlarla pek fazla ilişkisi olduğunu zannetmiyorum. Yaşamının sonları hüsranla biten ufak tefek entrikalar peşinde koşmakla geçiriyor. Cedric'e gelince Ibiza'da birkaç İspanyol senyorita ile ilişkisi olduğunu sanıyorum. Kadınlar Cedric'in peşinden koşarlar. Üstelik de pis ve tıraşsız görünümüne rağmen. Kadınların ondan neden hoşlandıklarını hiç anlamıyorum ama görünen gerçek bu. Sanırım pek yardımcı olamadım değil mi? Özür dilercesine de. Oğlum Alexander'la görüşseniz daha iyi olur. Arkadaşı Stoddard West ile olay ortaya çıktığından beri büyük bir heyecanla ipucu bulmaya çabalıyorlar. Bir şey bulduklarına bahse girebilirim. Müfettiş Craddock da aynı umudu taşıdığından bahsetti. Daha sonra da Brian Eastley'e teşekkür ederek Miss Emma Crackenhorpe ile görüşmek istediğini belirtti. Müfettiş Craddock, Emma Crackenhorpe'u daha önce olduğundan daha büyük dikkatle süzdü. Yemekten önce kadının yüzünde beliren ifadeye hala bir anlam veremiyordu. Sessiz, sakin bir kadındı ama aptal değildi. Pek parlak bir zekaya sahip olduğu söylenemezdi. Emma Krakenhorpe erkeklere huzur veren, yarattığı ahenkli havayla evi yuvaya dönüştüren tatlı ve sakin bir kadın diye düşündü. Bu gibi kadınları çözümlemek genellikle çok güçtür. Bu sessiz, sakin görünümünün gerisinde çok sağlam ve güçlü bir karakter gizli olabilir. Onları küçümsememek gerek. Belki de lahitteki cesedin sırrını çözecek anahtar Emma'nın ruhunun derinliklerinde bir yerlerde gizli diye düşündü Kredak. Bu düşünceler kafasının içinde birbirini izlerken polis müfettişi birbiri ardından önemsiz sorular yöneltti. ''Konuyla ilgili olarak bildiklerinizin büyük kısmını müfettiş Bacon'a anlattığınızı sanıyorum.'' dedi. ''Sizi sorularımla yormak istemiyorum. Bana istediğinizi sorabilirsiniz.'' Bay Wimborn'un da belirttiği gibi ölen kadının bu çevreden olmadığı sonucuna vardık. Bu belki sizi rahatlattı ya da en azından Bay Wimborn öyle düşünüyordu. Ama bizler açısından da olayı zorlaştırıyor tabi. Dolayısıyla teşhis edilmesi güçleşiyor.'' Bunu tanımlamaya yardımcı olabilecek herhangi bir şey yok mu? Bir çanta, evrak, dedi Miss Krakenhorpe. Credak başını salladı. Çantası yoktu. Ceplerinde de bir şey çıkmadı. Adı konusunda hiçbir şey bilmiyor musunuz? Ya da nereden geldiğini? Hiçbir şey mi? Credak düşünmeye başladı. Bilmek istiyor, kadının kim olduğunu çok merak ediyor. Acaba baştan beri böyle heyecanlı mıydı? Bacon bu görüşte değildi ama aslında gözünden pek bir şey kaçmayan akıllı bir adamdır. Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz dedi. Bu nedenle de birinin bize yardımcı olmasını umuyoruz. Bu konuda hiçbir bilginiz olmadığından emin misiniz? Onu teşhis edememiş olsanız bile, kim olabileceği hakkında da bir fikriniz yok mu? Belki yanılıyordu ama müfettiş Kredak kadının yanıt vermeden önce kısa bir an düşündüğü izlenimine kapındı. ''Gerçekten hiçbir fikrim yok.'' dedi. Müfettiş Kredak'ın kadına karşı tavrı hafifçe değişmişti. Sesindeki belli belirsiz bir sertleşme dışında bu fark edilmiyordu. Bay Winburn, size kadının yabancı olduğundan söz edince niçin onun Fransız olabileceğini düşündünüz? Emma'nın tavrında pek bir değişiklik olmadı. Yalnızca kaşlarını kaldırdı. ''Öyle mi yaptım?'' ''Evet, sanırım yaptım.'' Evet sanırım öyle düşündüm. Belki de bu gerçek milliyetlerini öğrenene kadar her yabancının Fransız olduğunu düşünme eğilimimizin sonucuydu. Biliyorsunuz bu ülkede yabancıların büyük çoğunluğu Fransız. Ben bu konuda sizinle hemfikir değilim. Özellikle de bugünlerde durum değişti. O kadar farklı milletlerden İtalyanlar, Almanlar, Avusturyalılar, tüm İskandinav ülkelerinden insanlar İngiltere'ye geliyorlar. Evet sanırım haklısınız. Bu kadının Fransız olduğunu düşünmenizin özel bir nedeni yok herhalde değil mi? Emma bu soruyu yanıtlamakta acele etmedi. Biraz düşündükten sonra üzüntülü bir ifadeyle başını salladı. Hayır dedi. Sanırım yok. Bakışları son derece sakindi. Kirpiği bile oynamıyordu. Craddock müfettiş Bacon'a baktı. Bacon öne doğru eğilerek cebinden çıkardığı küçük emaya bir pudri yeri gösterdi. Bunu tanıdınız mı Miss Crackenhorpe? Emma pudriyeri alarak inceledi. Hayır benim değil. Kimin olabileceği hakkında bir fikriniz var mı? Hayır. O zaman sizi şimdilik daha fazla yormamıza gerek olmadığını sanıyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Emma iki adama da kısaca baktıktan sonra ayağa kalkarak odadan çıktı. Belki yanılıyordu ama müfettiş Gredak rahatlamış olmanın heyecanıyla onun normalden daha hızlı adımlarla odadan çıktığı hissine kapıldı. Onun bir şey bildiğini mi düşünüyorsunuz diye Bacon sordu. Müfettiş Kredak sıkıntıyla yanıtladı. Bir noktada herkesin anlatmak istediğinden daha fazlasını bildiği izlenimine kapılıyorsunuz. Aslında öyledir dedi müfettiş Bacon Engin deneyimlerinin getirdiği rahatlıkla. Yine de diye ekledi bu genellikle araştırılan konuyla pek fazla ilgisi olmayan bir şeydir. Ya da aileden gizlenen bir gençlik günahıdır. Ya da insanlar kirli çamaşırların ortaya dökülmesinden korkuyorlardır. Evet bunu biliyorum. Ama yine de ancak müfettiş Craddock'ın cümlesi yarım kaldı. Kapı açıldı ve ihtiyar Bay Crackenhorpe içeri girdi. Scotland Yard'ın evin içine kadar gelip ilk olarak ailenin reisiyle konuşma nezaketini göstermeye bile gerek görmemesi anlaşılır gibi değil. Bana bu evin reisinin kim olduğunu söyler misiniz? Evet söyleyin bu evin reisi kim? Tabii ki sizsiniz Bay Krakenhorp diye yanıtladı Kredak yaşlı adamı sakinleştirmeyi amaçlayan alçak bir sesle aynı zamanda ayağa kalkarken. Müfettiş Bacon'a bildiğiniz her şeyi anlatmış olduğunuz gerçeğinden hareket ettiğimizi bilmelisiniz. Ayrıca sağlığınızın çok iyi olmaması nedeniyle de sizi fazla zorlamak istemedik. Doktor Kimper'ın belirttiğine göre sert bir insan değilim. Doktor Kimper'a gelince yaşlı pimpirikli kadınlardan farksız ama çok iyi bir doktor. Şikayetlerimden anlıyor. Ama ona kalsa beni pamuklar içinde tutacak. Yemek konusunda da sabit fikirli. Noel'de yemeği biraz fazla kaçırıp midemi bozduğumda panikledi. Ne yedim? Ne zaman? Kim pişirdi? Kim servis yaptı? Vesaire vesaire. Her ne kadar sağlığım kusursuz sayılmasa da tüm gücümle size yardımcı olabileceğimden emin olabilirsiniz. Evimde bir cinayet işleniyor ya da ambarımda. İlgi çekici bir bina değil mi? Elizabeth döneminde yapılmış. O devrin karakteristik özelliklerini taşıyor. Yöredeki mimar öyle olmadığını söylüyor ama adam ne söylediğini farkında bile değil. 1580'den bir gün bile sonra yapılmış olamaz. Neyse şu anda konu bu değil. Şimdi sadede gelelim. Benden ne öğrenmek istiyorsunuz? Şimdilik varsayımlarınız ne? Henüz herhangi bir varsayım öne sürmek için çok erken Bay Krakenhorpe. Hala bu kadının kim olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Yabancı olduğunu söylediniz değil mi? Öyle zannediyoruz. Düşman ajanı mı? Sanmam. Olmadığını söyleyebilirim. Söyleyebilirim, söyleyebilirim. Onların her tarafa yayıldıklarının farkında değil misiniz? Ülkeyi bir tarayın göreceksiniz. Göçmen bürolarının onlara niçin izin verdiğini anlayamıyorum. Sanayi casusu olarak faaliyet gösterdiklerinden eminim. Hatta bu konuda bahse bile girerim. Maktul kadının da casus olduğuna eminim. Brackenham'da hemptamı. Her yer fabrika dolu. Kapımın hemen dışında bile bir tane var. Credak Bacon'la göz göze geldi. Deneyimli müfettiş hemen açıkladı. Teneke kutu fabrikası. Onların gerçek faaliyetlerinin ne olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Hiçbir konudan emin olmamak gerekir. Size anlatılan hiçbir şeyin aslını araştırmadan kabul etmemelisiniz. Neyse diyelim ki casus değildi. Peki o zaman neydi? Sevgili oğullarımdan biriyle ilişkisi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Eğer öyleyse hiç kuşkusuz Alfred'ledir. Harold olamaz. O çok dikkatli ve tedbirlidir. Cedric'e gelince bu ülkede yaşamaya tenezzül bile etmiyor. Bu durumda bu eksik etek Alfred'in kadınlarından biri olmalı. Belalılarından biri onunla buluşmak için buraya geldiğini düşünüp onu buraya kadar izledi ve öldürdü. Bu varsayıma ne dersiniz? Müfettiş Kredak ince bir kurnazlıkla bunun yalnızca bir varsayım olduğunu belirtti. Ancak Bay Krakenhorb bunu fark etmedi. Hıh, <gülüyor> Alfred her zaman korkan tekiydi zaten. O bir yalancıdır, bunu da unutmamak gerek. Her zaman öyleydi. İnsanın yüzüne baka baka yalan söylemekten çekinmez.'' Oğullarımdan hiçbiri işe yaramaz. Hepsi ölümümü bekleyen akbabalardan farksızlar. Yaşamdaki tek hedefleri bu. Pis pis güldü. İstedikleri kadar bekleyebilirler. Onlara bu iyiliği asla yapmayacağım. Neyse eğer bana başka bir sorunuz yoksa yoruldum artık biraz dinlenmek istiyorum. Yeniden dışarı çıktı. Alfred'ın eksik eteği mi diye Bacon homurdandı. Bana kalırsa ihtiyar bunu uyduruyor. Sustu, tereddütle ekledi. Bana kalırsa Alfred temiz bir insan. Bazı ticari dolaplar çevirdiği kesin ama bu konumuzun dışında. Ne dersin? Benim asıl kafamı kurcalayan hava kuvvetlerinden olan. Brian Eastley mi? Evet, daha önce de onun tipinde bir iki kişiyle karşılaştım. Bir anlamda kendilerini yaşamın rüzgarına kaptırıp dünyanın dört bir yanını savruluyorlar. Yaşamlarında tehlikeyi, ölümü, heyecanı, macerayı çok erken tanıyorlar. Ve sonra birden yaşamı fazla yavan buluyorlar. Yavan, boş ve tatminsiz. Bir anlamda onlara haksızlık etmiş oluyoruz. Aslında bu konuda nereye kadar gidilebileceğini bildiğimi de iddia edemem. Ama bir şekilde dolu dolu bir geçmiş ve boş bir gelecekle karşımızda durdukları da bir gerçek. Üstelik de canla başla yaşamlarını riske atabilmiş insanlar bunlar. Sıradan bir insan ahlaki değerlerden çok sağduyuların etkisiyle içgüdüsel olarak güvenliğini sağlamaya çalışır. Ancak bu kahramanlar korkuyu tanımıyorlar. Lügatlarında tedbirli olmak diye bir şey yok. Eğer Eastley bir kadınla ilişkiye girmiş olsa ve onu öldürmek istese, susarak ellerini çaresizliği belirtir bir şekilde açtı. Peki ama niçin onu öldürmek istesin ki? Ayrıca bir kadını öldürecek olsa bile onu niçin kayınpederinin ambarındaki bir lahdin içine koysun? Bana sorarsan bu adamlardan hiçbirinin cinayetle herhangi bir ilgisi yok. Eğer olsa neden cesedi kendi arka bahçelerinde bırakmak gibi bir hata yapsınlar ki? Craddock da ona bu konuda katıldığını belirterek buna bir anlam veremediğini söyledi. Burada yapacak başka işimiz var mıydı? Credak olmadığını söyledi. Bacon, Brackhampton'a giderek bir fincan çay içmelerini önerdiyse de Credak eski bir dostunu ziyaret etmeyi planladığını söyleyerek bunu reddetti.